Elhamdülillahi vahdeh. Vassalatu vassalamu ala men nabiya ba'da. ba'deh. alihi wasahbihi sahbihi. Wa men ittebaa hadiyyah. Allahumme salli ve sellim ve barek ala abdike ve nebiyike muhammadin. Wa alihi wasahbihi sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Geçen meclisimizde bu şefaa şefaat ile ilgili baba bir mukaddime yapmış. Şefaat meselesi etrafında genel bir tasavvur, bir anlayış oluşturmaya gayret etmiştik. Orada şefaat meselesi ile alakalı bazı asıllardan şefaat'in şartlarından Ve müşriklerin dünde ve bugünde, geçmişte ve günümüzdeki müşriklerin Allah Tebareke ve Teala'dan başka yalvardıkları, yakardıkları, ibadet ettikleri bu ilahlarına şefaat meselesini doğru tasavvur edemedikleri için şefaati kulların aralarında icra edilen şefaate benzettikleri için düştüğünü Beyan etmiş. Ondan sonra Allah Tebareke ve Teala ile kullar arasında olan şefaatin, kulların, kullar arasında olan şefaatte benzemeyeceğini, aradaki farklarını açıklamış, beyan etmiştik. Bu meclisimizde ise inşallah İmam Muhammed İbn-i Abdül Rahimahullah'ın bu bab altında serdettiği, Nasları inşallah okuyacağız kısaca. Sonra onlara kısaca talik yapacağız. Zira bu babın altında zikredilen naslarda birinci meclisimizde bahsettiğimiz meseleler tekrar olarak zikrediliyor. İmam Muhammed İbn-i Abdülvehhab Rahimahullah diyor ki ve bu şefa'a, şefaat babı Ve kavlillâhi teâlâ ve Allah teâlânın şu buyruğu وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم Rabblerine haşr korkanları bununla uyar. Yani bu Kur'anla Rableri önüne toplanmaktan, Rableri önünde haşrolunmaktan korkanları bu Kur'anla uyar. Leisen lahum min dunihi waliun Onlar için ondan başka ne bir veli ne de bir şefaatçı vardır. Onlar için Rablerinden başka ne bir veli ne de bir şefaatçı vardır. Allah Tebareke ve Teala bu ayeti kerimede Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesselleme Allah Tebareke ve Teala'nın önünde dirilip toplanma endişesi taşıyan kimseleri onun kitabıyla uyarmasını emrediyor. Arkasından da Allah Tebareke ve Teala'nın önünde toplandıkları o günde kendileri için ne bir velinin, ne bir dost ve yardımcının, ne de bir şefaatçinin olmayacağını, olmayacağından söz ediyor. Bu ayeti kerime kardeşlerim, şefatin Allah Tebareke ve Teala indinde, kullar tarafından zannedilen şefaatin nef bir ayeti kerimedir. Yani ey siz Allah tebareke ve teala dışında kendisinde şefaatçi edinmiş kimseler. O şefaatçilerin Allah'ın indinde müstakil olarak şefaat edeceğini zannettiğiniz. Hani dünya işlerinde büyük bir kişinin huzuruna gittiğiniz zaman araya aracılar şefaatçiler koyuyordunuz da. O şefaatçiler o büyüklerin fikrini değiştiriyordu ya. Allah tebareke ve teala indindeki şefaatte böyle zannedenler. Yani ey siz bunu böyle zannedenler. Bilin ki Allah Tebareke ve Teala'nın önünde sizin zannettiğiniz böyle bir şefaat söz konusu değildir. Kullardan hiç kimse Allah Tebareke ve Teala'nın bir kula azap etme veya bir kula nimet verme yönündeki kanaatini, iradesini değiştiremez. Peki onlar arasında şefaat eden olmayacak mı? Elbette olacak. Ancak bu... Onun indindeki şefaat, kullar indindeki şefaat gibi olmadığı için onun yanında böyle bir şefaatin yapılmasının bazı şartları var. Ki okuyacağımız nasır, nasırlarda inşallah bunlar zikredilecek. Allah وَاللَّهِ şu قُلِّ اللّٰهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Önceki meclisimizde Şefaat meselesiyle alakalı temel kaidenin bu olduğunu söyledik. Bütün işler Allah tebareke ve teala'nın mülkü, onun hakimiyetinde gücü ve kudreti altında olduğu gibi şefaat de Allah tebareke ve teala'nın mülküdür. Tümüyle ona aittir. Hiç kimsenin Allah'a ait olan bu mülkte bir ortaklığı yoktur. Kimse birazdan zikri gelecek olan şartlar yerine gelmeden onun bu mülkünde tasarruf edemez. O izin vermedikçe kimseye şefaat edemez. O izin verdikten sonra ancak onun razı olduğu kimselere şefaat edebilir. O, Rab Subhanehu ve Teala da ancak tevhid ve ihlas ehlinden razı olur. Şefaat, ehli, şefaat meselesiyle alakalı zikrettiğimiz kaide buydu. Diyor ki Rabbimiz Tebarek ve Teala, bu okuduğumuz ayetin başında ve sonunda, اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yoksa onlar Allah'ın dışında şefaatçiler mi edindiler? Allah'ın dışında onun yanında kendilerine müstakil olarak aracılık yapacağını zannettiği şefaatçiler mi edindiler? Allah'ı bırakıp da kalplerini, ümitlerini o şefaatçilere mi bağladılar? Allah Tebareke ve Teala'nın indinde onun izni ve rızası olmadan şefaat edemeyecek bu şeylere yalvararak Allah Tebareke ve Teala dışında onları Şefaatçi mi edindiler? Kul de ki, la şey ve la de ki O sizin edindiğiniz şefaatçiler hiçbir şeye sahip malik değiller. Ve akleden ve akletmiyor olsalar da mı? Yani yine mi böyle yapacaksınız? Onlar şefaate de bir başka şeye de malik olmadıkları halde. Hatta akleden şeyler olmadıkları halde Siz yine Allah Tebaraka ve Teala'nın dışında onları şefaatçi mi edineceksiniz? Kulillahiş şefaa'atu cemia. De ki şefaat tümüyle Allah'a aittir. Allah'ın mülküdür. Ve kavlihi ve Allah Teala'nın şu buyruğu. Men zelzi yef'u 'indehu illa bi Onun yanında onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? Yukarıdaki ayetlerde Allah Tebareke ve Teala'nın yanında şefaatin olacağı nef edildi. Sonra şefaatin, şefaat meselesinin asıl kaidesi zikredilerek şefaatin Allah Tebareke ve Teala'nın mülkü olduğu söylenildi. Bütün bunlardan şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Demek ki şefaat diye bir şey kat'en yoktur. Bunu def etmek için şimdi şefaatin bazı şartlar ile beraber geçerli olduğu ispat edilecek. Allah Tebaraka ve Teala'nın Bakara Suresi'nde "Men zelledi izni" olmaksızın onun katında kim şefaat edecekmiş? izni olmaksızın onun yanında kim şefaat edebilir? Yani bu demek ki izni olmadan Allah'ın yanında hiç kimse şefaat edemez. Onun yanında şefaat onun izninde tabidir. Bu da demektir ki Demek ki Allah tebareke ve teala'nın izin verdiği bazı kimseler şefaat edecekler. Bu ayet-i kerime izinsiz olan şefaati nefret ederken aslında bir de ne yapıyor? İzni ile beraber olacak şefaati ispat ediyor. Öyleyse bu ayet-i kerimeden yukarıda nefh edilen nefret edildiği şekliyle şefaatin mutlak olarak menfi olduğu iptal ediliyor, şefaatin varlığı ispat ediliyor ancak o bir şarta bağlanılıyor. Neydir o şart? Allah tebareke ve teala'nın izni. Onun katında izni olmadan kimse şefaat edemez. Demek ki izin olduğu takdirde izin verdiği kimseler onun katında şefaat edeceklerdir. Bu birinci şart. Ve kavlihi ve Allah'ın şu buyruğu. Ve min melekin fis semavati. Gökteki nice melek. la tuğni şefaatuhum şey'en. Onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. Gökte nice melek var ki onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. İlla min ba'di en ye'zen Allahu limen yasha'u ve yerda. Allah'ın dilediği ve kendisinden razı olduğu kimseler hakkında izin verdikten sonra olması müstesna. Yani Allah dilediği kimselere razı olduğu kimselere şefaat edilmesi için izin verdikten sonra bu şefaat ne yapabilir? Fayda verebilir. Burada izin şartı yine tekrar ediliyor ayet kelimede izin İzin şartına bir şart daha ekleniyor. Limen yeşâ'u ve yerda <gülüyor> Allah'ın razı olduğu ve dilediği kimseler için olursa demek ki bu şefaat fayda verebilir. Öyleyse Önceki mecliste söylediğimizi tekrar edelim. Şefaat meselesinin asıl kaidesi şefaatin tümüyle Allah'ın mülki olduğudur. Bu şefaatin tamamıyla menfi olduğu anlamına gelmez. Bilakis biz Ehli sünnet vel cemaat olarak şefaati ispat ediyoruz. Ancak bunu Allah'ın kitabında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde zikredilmiş naslarda geçen kayıtlar ile kayıtlıyoruz. Oradaki şartları Bu şefaat için gerekli şartlar olarak görüyoruz. Şartların birincisi nedir? Allah'ın izin vermesi. İkincisi Allah'ın razı olması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah ve Allah tebareke ve teala'nın şu buyuruyor. Kulidu'ullezine zeamtum mindun De ki Allah'ın dışında zannettiğiniz o şeylere, kimselere yalvarın bakalım. Allah'ın dışında Zannettiğiniz o kimselere ibadet edin. Yalvarın bakalım. Sonra onların vasıflarını söylüyor Allah subhanahu anh. Diyor ki, لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye maliktirler. Yani değildirler. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahip malik değiller. Ve melehum onların göklerde ve yerde göklerin ve yerin sahibine bir ortaklıkları da yok, ortak olmaları da söz konusu değil. Ve melehumin zahir, onun yani göklerin ve yerin malikinin onlartar onlardan bir yardımcısı da yoktur. Bu ayeti kerimeyi birkaç meclistir tekrar ediyoruz. Ve diyoruz ki Allah tebâreke ve Teala bu ayette kendisinden başka kimselere yalvaran, ibadet eden müşriklerin Allah'tan başkasına yalvarma konusunda tutunabilecekleri bütün mantıki gerekçeleri büyüğünden küçüğüne doğru sıralayarak tek tek nefretmekte ve iptal etmektedir. Allah'tan başkasından bir şey isteyen. Ondan başkasına sığınan Ondan başkasına yalvaran Bir kimsenin Yaptığı bu işte Tutunacağı bazı gerekçeler olabilir Mantık olarak düşünüldüğü zaman bu gerekçeler Şunlardan ibarettir Eğer birisinden bir şey istiyorsan O istediğin kişi istediğin şeyin Sahibi olmalıdır Ona malik olmalıdır Eğer malik değilse Malik olmayabilir. Malikinin sahibinin ortağı olmalıdır. Ortağından da isteyebiliriz. Eğer ortağı da değilse Malikinin, sahibinin yardımcısı da olabilir. Yardımcısından da isteyebiliriz. Allah Tebareke ve Teala bu ayette bu üç gerekçeyi tek tek iptal ediyor. Diyor ki Allah'ın dışında zannettiğiniz kimseler yalvarın bakalım. Yalvarırken sizin ancak şu gerekçeleriniz olabilir. Bir, Onlar istediğiniz şeyin sahibidir, sahibi olabilirler. Öyleler mi? Diyor ki Allah, onların ne gökte ne yerde zerre ağırlığınca bir mülke sahip değildir. Sahip olmalarını nefyetti. Sonra onların göklerde ve yerde mülkün sahibine bir ortaklığı da yok. Ortaklığı da nefyetti. Onların Allah Tebareke ve Teala'nın yani göklerin ve yerin Malikinin onlardan bir yardımcısı da yok. Bunu da nefyetti. Geriye sadece aracılık ve şefaat kaldı. Mazeret olarak söylenilebilecek. Yani ben ondan istiyorum. İstiyorsun da o istediğin şeyin sahibi mi? Hayır değil. E sahibinin ortağı mı? Hayır değil. Onun yardımcısı mı? Hayır değil. E peki niye ondan istiyorsun? Geriye tek bir gerekçe kalıyor. Ondan istiyorum. Çünkü o sahibinin indinde aracılık edecektir. Allah tebaraka ve taala bu için nefyettikten sonra peşinden onda da ediyor. Diyor ki: "Velâeten fe'uşşefâatu 'indehu illâ limen edine lehu." İzin verdiği kimseler müstesna onun katında şefaatle fayda vermez. Müşrikin hüccetleri büyüğünden küçüğüne doğru tek tek sıralanarak nefyedildi ve iptal edildi. Ayetin devamında şöyle deniliyor. Bununla alakalı da müstakil bir map gördük. Hatta izâ fuzzi'a an kulûbihim. Onun katında izni olmadan hiç kimse şefaat de edemez. Şefaat de fayda vermez dedi ya. Arkasından kalplerde kalabilecek şu düşünceyi de tamamen çökünden kazımak için evet onun indinde izin vermeden kimse şefaat edemez ama Allah Tebareke ve Teala'ya yakın onun yanında mahlukatın Hilkat olarak en büyüğü olan melekler belki onun katında onun izin vermediği kimselere de şefaat edebilirler. Bunu nefretmek için diyor ki Allah tebareke ve teala hatta iza fuzzi'a an kulubihim o melekler var ya onların da kalplerinden korku giderildiği zaman mâ Rabbiniz ne dedi derler ve huvel Rabbiniz hak buyurdu o ali ve kebirdir derler. Bununla alakalı izahat daha önce geçmişti. Sonra diyor ki Allah subhanahu ve teala. Kul. Bunlar iptal edildi. Maliki oldukları iptal edildi. Ortağı oldukları iptal edildi. yardımcılar oldukları iptal edildi. Onun katında şefaatte izin olmadan kimsenin yapamayacağı da beyan edildi. Hatta bu şefaati melekler bile kendiliklerinden yapamazlar. Bu da ifade edildi. Arkasından Allah subhanahu ve teala tekrar onları izam etmek için diyor ki. Men yaruzukukum mine semavati vel atd. Göklerden ve yerden sizi azıklandıran kimdir? Cevap belli. Kulillah. De ki Allah'tır. Ondan sonra bu mesele bu açıklıkla beyan edildikten sonra o müşriklerin Allah'ın dışında ibadet ettiği şeylere kimselere yal yalvarmalarının ardında hiçbir gerekçe kalmadıktan sonra deniliyor ki ve inna av iyakum. Bütün bu açıklamalardan sonra hakikat ortaya çıktıktan sonra وإن أو ya يا siz la ala mubin ya bir hidayet üzere ya da apaçık bir sapıklık üzere ya biz ya da siz işte iptal ettik Allah'ın dışında yalvardığınız şeylere yalvarılmasının batıl olduğunu beyan ettik Bizi yaratanın rızık verenin Allah tebaraka ve taala olduğunu siz de biz de ettik Bütün bunlardan sonra ey müşrikler ya biz ya da siz. Ya hidayet üzere ya da apaçık bir sapıklık üzere. Bu ayetin kelimenin zikrinden sonra yine Kitab-ı Tevhid'in metninde İmam Muhammed i̇bn Abdullah Abdülahab Rahimahullah Şeyhul İslam i̇bn Teymiye'den şefaatin hakikatini çok güzel bir şekilde ifade eden, izah eden bir nakil yapmış onu okuyacağız. Diyor ki, Kale Abul Abbas Ebu'l-Abbas dedi ki: Ebu'l-Abbas Ibn İslam İbn Teymiyye rahimehullah'ın künyesidir. Ebu'l-Abbas Takiyyüddin Ahmed İbn Teymiyye. Künyesi Ebu'l-Abbas. Demiş ki: Neffallahu amma siwahu. Kulle Allah subhanahu ve taala müşriklerin kendisi dışında taalluk ettikleri, tutundukları her bir şeyi nefi Bu ayetten bahsediyor. Mülkü nefiyetti, ortaklığı nefiyet, yardımcılığı nefiyet. Şefaatin de ancak izniyle olduğunu beyan etti. Yani onların zannettiği şefaati de nefiyetti. Allah teala bu ayette müşriklerin kendisi dışında tutundukları her bir şeyi nefiyetti. Fenefe en yekûne li gayrihi mülkün. Kendisinden başkasının mülkü olmasını, mülkün sahibi olmasını nefiyet. أو قسط من الملك ملكtan bir payı olmasını bunu da nefyetti yani ortaklığı av yekuna avnen lillah Allah'ın yardımcıları olmalarından da nefyetti ve lem yebqa illa şefaa geriye şefaatten başka bir şey kalmadı sonu febeyyana enha illa limen edina lehur rab bunun da rabb subhanahu ve taalanın izin verdiği kimseler dışında fayda etmeyeceğini beyan etti. Kema kâle teala ve la yeşfe'une ve la yeşfe'une illa limenirteba Allah'ın kendilerinden razı olduğu kendilerinden razı olunan kimselerden başkasına şefaat edemezler. Men zellezi yeşfe'u indahu illa biizni Onun katında, onun izni olmaksızın kimse şefaat edemez. İzni ve rızası olmadıkça şefaatin de bir fayda vermeyeceğini beyan etti. وهذه الشفاعة Müşriklerin zannettikleri, iddia ettikleri, tutundukları bu şefaat muntafiyetun yawmı kıyamete. Kıyamet günü gerçekleşmeyecek olan şefaat Menfi olan, nef yedilmiş olan şefaattir. Kema nefaha Quran, kuran Kur'an'ın nef yetti. akhbaran sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edelim. <tuh> ve sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki. Ennehu ye'ti. O gelecek. Fe li rabbihi. Ve rabbine secde edecek. Ve yحمaduhu. Ve ona hamdü sena edecek. La hei, hei, hei, Gelip hemen direkt olarak işin başında şefaat etmeye başlamayacak. Kıyamet günü gelecek Rabbinin hei, hei, edecek hei, Allah hei, hei, hei, hei, edecek diyor ki hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, وكل يسمع söyle sözün işitilecektir. Ve iste istediğin sana verilecektir. Ve şfa tu şefaat et şefaat'in kabul edilecektir. Neyden sonra? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin secde etmesinden, Allah'a hamdu sena etmesinden sonra Allah tebareke ve teala şefaat etmesine izin verecek. Peki mutlak olarak şefaat etmesine mi izin verecek? Yani sen dilediğine şefaat edebilir misin mi diyecek? Nereden biliyoruz bunu? Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat fayda vermez. Bu hadisin metninde. Sahih geçen, Bu hadisin metninde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاَحْمَدُ رَبِّي مَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا Rabbimin sonra diyor gelirim secde ederim. Ve Rabbimin bana öğrettiği hamdü senalar ile Rabbime hamd ederim. Sonra şefaat ederim. Nasıl olacak mı şefaat? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. hadden. <gülüyor> <gülüyor> bana bir sınır çizilir. Bir çizgi çekilir. Bazı insanlar bu sınırın içinde bazıları dışında kalırlar. Allah tebareke ve teala bana bir sınır çizer. Sonra Ben de o sınır içerisindeki, yani o sınırda sınırla kimlere şefaat edileceği belirlenmiş olan kimseleri ne yaparım? Cennete sokarım. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Şefaatle başlamayacak. Secde edecek. Allah'a ham edecek. Sonra kendisine şefaat et, şefaatin kabul olacak denilecek. Sonra Dilediğine şefaat edebilirsin. dilediğini cennete soklanilecek. Böyle mi? Hayır. Hayır böyle değil. Şunları cennete soklanilecek. Onlar kim? Allah Tebareke ve Teala'nın sözünden ve amelinden razı olduğu tevhid ve ihlas ehli olan kimseler. Hadis-i şeriften sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sonra bir daha böyle yaparım. Yani yine secde eder hamd ederim. Bana yine bir çizgi, bir sınır çizilir. Sonra onları da cennete sokarım. Sonra bir daha yaparım, bir daha böyle olur. Dördüncüsünde artık geriye kendileri için cehennemde ebedi kalacaklar yazılmış olan kimselerden başkası kalmaz. Yani artık şefaat edebileceği kimse kalmaz. Ve kâle lehu Ebu Hureyra Ebu Hureyra radıyallahu ona dedi ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men es'adun nâsi bi şefaatika Senin şefaatinle insanların en bahtiyarı, en mesud olanı kim olacak ya Resulallah dedi. Burada da O üç asıldan üçüncüsü zikrediliyor. Hatırlıyor musunuz üç asıl? İbni Kayyım Rahim'e olan zikrettiği birinci asıl Allah'ın izin verdiğinden başka şefaat edemez. İki Allah'ın izin verdiği kimse Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat edemez. Üçüncüsü Allah ancak tevhid ve ihlas ehlinden razı olur. Ebu Hureyre dedi ki ya Resulallah senin şefaatinle insanların en bahtiyarı kimdir? Kale Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men kale la ilahe illallah halisan min kalbihi kalbinden ihlaslı olarak halis bir şekilde yani tevhidle, ile Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ilahları taavutları tanırları reddederek onlara küf eder bir halde la ilaha illallah diyen kimseler. Kim bunlar? İhlas ve tevhid ehli olanlar. Fetilke şefaatu, bu şefaat, li ehlil bi biiznillah. Allah'ın izni ile sadece ihlas ehli, tevhid ehli kimselere olacaktır. Onlar hakkında gerçekleşecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar olmanın yolu, Allah tebareke ve teala'ya ihlaslı olmaktır. Allah'ı tevhid etmek, onu birlemektir. Zira Allah ve Teala ve Teala'nın razı olduğundan başkasına şefaat edilmez. Allah da tevhid ehlinden başkasından razı olmayacak. Şimdi ne kadar ilginç. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini isteyip ona şefaat ya Resulallah diye nida eden yalvaranlar. Veya onun dışında velilerden, salihlerden veya başka kimselerden kendilerine şefaat etmelerini umdukları için yalvaran, ibadet eden kimseler. Onlara yaptıkları bu yalvarmaları, bu ibadetleri ne isteyerek, ne umarak yapıyorlar? Onların şefaatlerini isteyerek, şefaatlerini var <gülüyor> Halbuki şefaati istedikleri için, şefaati umdukları için yaptıkları bu eylem, hakikatte nedir? Şefaate ulaşmak için önlerindeki en büyük engeldir. Yani bir amel yapıyorlar şefaat edilsin bize diye. Halbuki yaptıkları amel Kendileri hakkında şefaatin mümkün olmamasının en büyük sebebidir. Şefaat ya Resulullah diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dua ve nida ediyor. O kendisine şefaat etsin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat etmeyecek. Kat'en. Neden? Çünkü Allah'ı tevhid etmediği için bu ibadetinde, bu duasında. Anladık mı arkadaşlar? Ne kadar ironik değil mi? İronik böyle diyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalvarıyor şefaatine mazhar olmak için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona asla şefaat etmeyecek ona yalvardığı için. Tamı tamına böyle değil mi? Tamı tamına böyle. Ve hakikatuhu Peki bu şefaatin hakikati nedir? Bu şefaat aslında nedir? Yani diyoruz ki Allah'ın izin vermesi lazım şefaat edecek kimseye. Allah'ın razı olduğu kimseye ancak şefaat edebilir. E bu şefaatçi zaten Allah'ın o kimse hakkındaki iradesini değiştirecek değil. Ona şefaat etmeye, şef, ona, şefaat etmeyi muvaffak eden de Allah. Sonra onun şefaatini kabul edip bu kulları affeden, cennete sokan yine hakikatte Allah. E peki böyleyse bu şefaat nedir ki? Anladık mı arkadaşlar? Peki bu şefaat nedir? Yani zaten yani madem Allah zaten bu adamdan da razı olmuş, bunu affedecek. Peki şefaat nedir o zaman? Bu şefaatçinin şefaat etmesinin fonksiyonu nedir? Madem bu şefaatçi Allah'ın iradesini değiştirmeyecek. Yani Allah'ın aslında azap etmeyi murad ettiği kimseyi şefaatçinin araya girmesiyle Allah fikrini değiştirip kanaatini onu ona azap etmekten vazgeçmeyecek. Böyle olmayacak. Peki o zaman şefaatin hakikati nedir? Fa hakikatuhu Şefaatın hakikati şudur: Ennallaha subhanahu huwa'llezî yatafaddalu alâ ehl ehli'l-ihlas ve't-tevhid. Hakikatte tevhid ve ihlas ehline ihsan eden fazlından onlara ihsan eden Allah subhanahu ve taala'nın kendisidir. Çünkü onlar tevhid ehli ihlas. Ehli. Onların amelinden sözünden razı olmuş. Feyaziru lehum Allah onları affedecektir. Bi vasitati dua men edine an en yeşfa. Şefaat etmesine izin verdiği kimsenin duası vasıtasıyla Allah onları affedecek. Hakikatte onları affeden kim? Onlara ihsan eden kim? Allah. Ama Allah bu ihsanını, bu fazlını şefaat etmesine izin verdiği kişinin duası vasıtasıyla ile vesilesiyle yapıyor. E neden böyle yapıyor? Diyor ki ona ikram etmek için. Şefaat edilene mi? Değil. Şefaat edene ikram etmek için. Yani şefaat işinde şefaat hadisesinin gerçekleşmesinde aslında öne çıkartılmak istenen şey şefaat edilen değil. Kim? Şefaat eden. Şefaat edenin fazla ortaya çıksın diye. Onu yüceltmek için, onu taltif etmek için yapılıyor bu iş yani. Yoksa Allah bunu zaten affedecek. E bunun vasıtasıyla yapıyor neden? Onun büyüklüğü ızhar olsun görünsün diye. Onun şerefi açığa çıksın ortaya çıksın diye. Onu taltif etmek için. <gülüyor> onu ona bununla ona ikram etmek için Allah onun duası vasıtasıyla bunları affedecek. وَيَنَالَ بِهِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ Ve onunla makam-ı mahmuda ulaşması için. Yani övülecek, sena edilecek makama, mevkiye, mertebeye ulaşması için. Allah zaten affedecekti onları. Onlar tevhid ehli, ihlas ehli Allah amellerinden razı olmuş. Kime şefaat ede, ede, ede, edeceği zaten sınır çizilmiş, gösterilmiş. Bunlara şefaat edeceksin diye. Öyleyse burada istenilen şey ne? Yani şefaatin hakikatine Allah'ın şefaatçinin fazlını ortaya çıkartması, şefaatçinin makamı Mahmud'a ulaşması, onun öncekiler ve sonrakilerle bütün insanların Ademoğlunun beşerin önünde yüceltilmesi ve taltif edilmesi. Şefaatin hakikati budur. Bu hakikatle alakalı bir örnek var. Daha önce birkaç yerde söyledik. Hatırlayacaksınız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi etmek için geldiğinde Ebu Süfyan Mekkeliler adına Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. İman da ette edecek içinde tereddütler var. Orada dediler ki ya Resulullah. Ebu Süfyan kendisine bir kendisine bir paye verilmesini selam birisidir. Yani ona da bir paye versen belki kalbi yumuşar da iman eder. dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Süfyan'a bir paye verdi. O paye şu, Mekke'ye girerken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilan ettirdi. Denildi ki, Beytullah'a, Kabe'ye giren emniyettedir. Evine girip kapasını kapatan emniyettedir. Yani ne yapılmış? Bütün Mekke ehline eman verilmiş. Evine giren emniyettedir. Kabe'ye giren emniyettedir. Ebu Süfyan'ın evine giren de emniyettedir. Böyle söylemiş. Ebu Süfyan'ın evine giren emniyettedir. Ne münasebet Ebu Süfyan'ın evine girmenin burada ne münasebeti var? Zaten kendi evine girse adam emniyette. Ebu Süfyan'ın evine giren de emniyettedir diye Mekke'de böyle nida edilince yani Ebu Süfyan'ın evine girenler kurtuldu mu demek? Yoksa Ebu Süfyan'a bir paye verilip Ebu Süfyan mı telif ediliyor? Hangisi? İkincisi. İşte şefaatin hakikati budur. Şefaatin hakikati budur. Veya şöyle bir örnek verelim. Yani tam örneği tam tasavvur etmedim. Belki münasip olmayan tarafları vardır. Ama meselenin anlaşılması için çok önemli. Bir kurum mesela bir kişiye bir ödül verecek. Ödülün kime verileceğini onlar tespit ediyorlar. Sonra ödülü ona takdim etmek için birini seçiyorlar. Bu ödülü alacak veya ödülü almak için bekleyen adayların kalbini, ümitlerini o ödülü Kendilerine takdim edecek olan kişiye bağlamaları halbuki ödülü verecek olan ödülün kime verileceğini karar verecek olan o olmadığı halde bu müşriklerin şefaatten zannettikleri zahm ettikleri şeyin aynısıdır. Bir adam kalbine ödülü takdim edecek olan kişiye bağlasa. ya e onun ne fonksiyonu var? Hiçbir fonksiyonu. Neden peki bu ödülü verme işi takdim etme işi ona verilmiş? E o adamı taltif etmek için ona bir payı olsun bu işten diye. Aynı müşriklerin zannettiği şefaatte budur kardeşlerim. Şefaatin hakikati budur. Hakikatte Allah tebareke ve teala tevhid ehlinden razı olmuştur, razı olacaktır. Onların affedilmesini murad ediyordur. Ancak onların affedilmesini şefaat etmesine izin verdiği kişinin eliyle yapacak ki o kişi ne olsun diye? Yücelsin diye. Şefaatin hakikati budur. فَالشَّفَاَةُ الَّت۪ي نَفَاهَ الْقُرْآنُ Kur'an'ın nef şefaatte مَا كَانَ ف۪يهَا شِرْكٌ şirk olan şefaattır. Müşriklerin zannettiği şefaattır. Müşriklerin Allah tebareke ve adam onun yanında bu şefaatçilerinin o şefaate de hak sahibi olduklarını iddia ettikleri, zannettikleri şefaattır. Böyle zannediyorlar. Açık bir şekilde. Geçmişte de günümüzde de. Diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kapısına oturacak Ona denecek ki dilediğini içeri sok. Dilediğini yani kendi dilediğini. Allah izin verdi, Allah razı olur. Dilediğini içeri sok denilecek. Hani hoca bir örnekle video gösteriyor yani şöyle zannediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapacak. Sen oradaki gel. Arkadaki sen gel. Böyle keyfine göre, kendi istediğine göre. İşte Kur'an'da nef yedilen şefaat bu şefaattır Bu şefaatte şirk var. Allah Tebareke ve Teala'nın mülkü olan bu şefaatte bir başkasının hak sahibi olduğunu ispat etmek var. O başkasını Allah'a bu mülkte şerik olarak, ortak olarak ispat etmek var. Bu şefaat Kur'an'dan efyedilmiştir. Ve bundan dolayı esbete şefaate bi iznihi fima vadi. Kitapta birçok yerde izniyle olacak şefaat ispat edilmektedir. Şefaat ispat edilmektedir ne ile? Onun izni şartı ile وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي de beyan etmiştir ki enha la takunu illa li ahli tevhid ve ihlas bu şefaatın tevhid ve ihlas ehlinden başkasına olmayacağını İbni Teymiyye rahimehullah'ın sözleri burada bitti. Bu bapta burada bitti. Bir önceki bapta izah ettiklerimizde inşallah bu naslar bir arada düşünüldüğü zaman inşallah zihnimizde Şefaat ile alakalı hak olan kısmı ve müşriklerin zannettiği şekliyle şefaat ile alakalı doğru bir tasavvur oluşmuştur. Bu baptan sonra kısa bir bap var. Hem kısa olması hem de bu şefaat babıyla bir münasebeti bir ilişkisi bulunması sebebiyle onu da inşallah okuyacağız. Demiş ki İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahim Babu u kavlillahi teala Allah teala'nın şu buyruğu babı inneke la tehdi men ahbebte sen dilediğin, istediğin kişiye hidayet veremezsin. Sen istediğin kişiye, dilediğin kişiye hidayet veremezsin. Ayetiyle alakalı bab. Babın başlığını bu ayet olarak belirlemiş İmam Rahimahullah. Ayetin altında da bir haber zikrediyor. diyor. Bir eser, hadis zikrediyor. diyor. Diyor ki: "Ruf'is sahihi an İbnü'l-Müseyyeb an ebîh." Sahih'te İbnü'l-Müseyyeb yani Sa'id İbnü'l-Müseyyeb ve onun da babasından aktardığı bir rivayette "ennehu kâle" O şöyle dedi. Şöyle anlatıyor. Lema hadarat Talibin talibinil vefatu Ebu Talib'e ölüm geldiği zaman Ebu Talib ölüm döşeğine yattığı zaman artık ölüm belirtileri kendisine geldiği zaman Câ'ahu Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi. Ve Ebu Talibin yanında var idi. Abdullah ibnu Ebi Umeyye ve Ebu Cehel. Abdullah ibn Ebi Umeyye ile Ebu Cehil de onun yanında bekliyorlardı. Onlar da onun yanındaydı. Fekale lehu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi Ya ammi Ey amca Kul La ilahe illallah La ilahe illallah de kelimeten o haccu biha indallah bu kelime ile allah katında sana şahitlik edeyim bu kelime ile allah katında senin adına hüccet getireyim yani cedel edeyim mü mücadele edeyim anlamları var ama bunları söylemek münasip değil Başka bir rivayette deniliyor ki bu kelimeyle senin bu kelimeyi söylediğine şahitlik edeyim Allah katında. Ölüm döşeğinde bu Talip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş diyor ki amca la ilahe illallah dede Allah katında sana şahitlik edeyim. Bu kelimeyi söyledi diye. O böyle söyledi. Fakala <gülüyor> lehu O ikisi de şöyle dediler ona. İkisi de kim? Ebu Cehille, Abdullah İbni Ebi Ümeyye. Fekala lehu O kişiler de ona dediler ki an milleti abdil Abdülmuttalibin dininden yüz mü çevireceksin? Abdülmuttalibin milletinden yüz mü çevireceksin? Böyle söylediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki amca la ilahe illallah de. Onlar ne diyor? Abdülmuttalibin milletinden yüz mü çevireceksin? Zira onlar La ilahe illallah sözünün Abdülmuttalib'in milleti olan şirkten Allah'tan başkasına ibadet etmek ve yalvarmaktan bunun yüz çevirmek anlamına geldiğini iyi biliyorlardı. Nebis Sallallahu aleyhi ve sellem ona demedi ki Abdülmuttalib'in dininden yüz çevir diye. Ne dedi? La ilahe illallah dedi. Ondan ne dediler? Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin? Yani la ilahe illallah demek ne demekmiş? Abdülmuttalib'in dininden milletinden yüz çevirmek. O müşrikler la ilahe illallah sözünün bu demek olduğunu biliyorlardı. Allah'ın dışında başka ilahlara ibadet etme milletinden, dininden beraat etmek, yüz çevirmek anlamına geldiğini biliyorlardı. Resullerin kavimlerinin tümünün bildiği gibi. Resuller kavimlerine geldikleri zaman hepsi diyorlardı ki onlara. "Kalu ecitena li nabudallah vahdehu." Tek başına Allah'a ibadet edelim diye mi geldin? وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَبَعُونَ Ve atalarımızın taptığı şeyleri bırakalım diye mi geldi? <gülüyor> Resuller onlara ne dediler? <gülüyor> La ilahe illallah deyin dediler. Allah'a ibadet edin, tağutu inkar edin dediler. Hepsi de bunun ne demek olduğunu anladı ve dedi ki sen bize bir tek Allah'a tapalım ve atalarımızın ibadet ettiği şeyleri, onların yalvardığı, taptığı şeyleri Bir kenara bırakalım diye mi geldi? Demek ki La İlahe illallah ne demekmiş? Ataların ibadet ettiği şeyleri bir kenara bırakmak. La İlahe illallah, Abdülmuttalib'in milletinden yüz çevirmek demekmiş. Abdülmuttalib'in milletinden beraat etmek demekmiş. İmam Rahimahullah babın ardındaki meselelerden dördüncü mesele diyor ki Enne ebâ cehlil ve mennâhı Ebu Cehil ve yanındaki olan. Ya'rifuna murade'n-nebiyye izâ kulla Adama lâ ilâhe illallah dediyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözde ne murad ettiğini biliyorlar. Abdul Ebu Cehil de yanındaki de biliyordu. Lâ ilâhe illallah de ondan dediler La ilahe deme. Böyle demediler. Ne dediler? Abdul Muttalib'in milletinden yüz mü çevireceksin? La ilahe illallah'ın Abdülmuttalip'in dininden yüz çevirmek demek olduğunu biliyorlar. Diyor ki İmam Rahimahullah. Fekabbehallahu men ebu cehlin a'lemu minhu bi asli islam. Ebu cehlin bile İslam'ın aslını kendisinden daha iyi bildiği adamın Allah belasını versin. Yani tercümesi uygunsa. Kabbehallahu. <gülüyor> Allah şu adamın belasını versin. E bu adam ne hali varsa görür. Hangi adam bu? Ebu Cehil bile İslam'ın aslının ne olduğunu ondan iyi biliyor. Ebu Cehil biliyor mu İslam'ın aslının ne olduğunu? Biliyor. La ilahe illallah de. Abdülmuttalib'in dinini mi bırakacaksın? Abdülmuttalib'in dinine? Allah'ın dışında başka ilahlara, aracılara yalvarmak. Fe aade aleyhin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir daha söyledi. Ey amca la ilahe illallah de. Sana şahitlik edeyim dedi. Feaada. Onlar da bir daha söylediler ayın söylediklerini. Abdülmuttalib'in milletinden yüz mü çevireceksin dediler. Diyor ki anlatan. Fekâne âkhire mâ kâle. Ebu Talib'in söylediği en son söz. Huve ala milleti abdilmuttalib. O Abdülmuttalib'in milleti üzerindedir demek oldu. Yani kendisi için ben Abdülmuttalib'in milleti üzerindeyim dedi ve bundan sonra vefat etti. Söylediği en son söz bu oldu. İmam rahimehullah meselelerde diyor ki Madarratu ashabi sui alal insan Kötü arkadaşın insan üzerindeki zararına bir bak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ölüm döşeğinde. Ona arz ediyor. Kötü arkadaşlar onu kışkırtıyorlar. Şimdi bak kötü arkadaşın adamın üstündeki zararını. En son o kötü arkadaşların kışkırtmasıyla dedi ki ben Abdülmuttalib'in milleti üzerindeyim dedi ve vefat etti. Başka bir fayda. Diyor ki Madarretu ta'zimil eslafi vel ekabir Büyükleri ve geçmiş, geçmişte olanları tazim etmenin zarar Abdulmuttalibin başına gelenler geçmiş geçmişte olanlarını büyüklerini Ebu Talib'in başına gelenler Ebu Talib'i e Abdulmuttalibi tazim etmesinden kaynaklı. <gülüyor> Diyor ki şey istidlalul cahiliyeti بذلك ve cahiliyenin bununla istidlal etmesi. Neyle istidlal ediyorlar? <gülüyor> neyle? neyle? <gülüyor> yani ataların diniyle, ataların yolu. Bununla isimlerle diyorlar. 12. meselede diyor ki imam: et amul fi kibari hazihi şübe. Bu şüphenin büyüklüğünü bir düşünmek lazım. Fi kulubid dallin. Sapık olan, sapıtmış bu kimselerin kalbinde bu şüphenin büyüklüğünü bir düşünmek lazım. Li enne fi'l-kıssati zira bu kıssada ennehum lem yucadeluhu illa biha. Bundan başka bir şeyle mücadele etmediler. Delil olarak sundukları tek şey buydu. La ilahe illallah de. Abdülmuttalib'in milleti ne olacak? Başka bir şey yok. La ilahe illallah de. Abdülmuttalib'in milletinden yüz mü çevireceksin? Diyor ki imam. Bu kıssada bundan başka bir şeyle delil getirmediler. Ma'a mübalagatihi sallallahu aleyhi ve sellem ve tekriri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mübalağa ettiği halde. Tekrar ettiği halde tekrar tekrar onu la ilahe illallah davet ettiği halde bu atalar ve babalar yolundan başka bir şeyle delil getirmediler. فَلِيَجْلِ عَظَمَتِهَا وَوْضُوحِهَا عِنْدَهُمْ اِقْتَصَرُوا عَلَيْهَا Bu şüphenin onlar indinde büyük, azim ve en açık bir delil olması sebebiyle sadece bunu söylemeye yetindiler. Abdülmuttalib'in milleti. O günde, bugün de kardeşlerim. Şirk ehlinin indinde ne Allah'ın kitabından ne de Allah Tebareke ve Teala'nın fıtratlarına koyduğu fıtrattan hiçbir delil olmadığı halde kitabın ve fıtratın delilleri yaptıklarının batıl olduğunu açık seçik ortaya koyup beyan ettiği halde onlardan birisine bu hüccetleri beyan ettiğiniz ikamet ettiğiniz zaman onlardan en akıllısının bile Söylediği en son, en son sözün bu olduğunu duyarsınız. Çünkü bu hüccet onların dindindeki en büyük ve en vadı hüccettir. Ne derler? Bu kadar insan var. Bu kadar atalarımız geldi geçti. Şey diyor ki bu delil onların dindindeki en vadı delil. Kendilerine göre yani. Siz konuşun. Allah'ın şer'i ayetlerindeki hüccetleri onlara ikame edin. Allah'ın kevni ayetlerindeki fıtratlarındaki hüccetleri onlara ikame edin. Aralarından en akıllısının bile söyleyecek en son sözünün bu olduğunu görürsünüz. Demek ki bu delil onlar indinde çok kuvvetli, en çok güvendikleri, tutundukları şeydir. Fekâne âhire mâ kâle huve alâ milleti abdilmuttalib. Söylediği en son söz, o Abdülmuttalib'in milleti üzerindedir demek oldu.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 Senin için vallahi kesinlikle istiğfar edeceğim. Yani 3 tane böyle tekitle. Le esteğfirennelke hem lam var. Hem lamdan önce bir yemin var. Kasem hem de sonunda bir nun var. Bunların üçü de Arapçada anlamı kuvvetlendiren tekit eden edatlardır. Dedi ki vallahi senin için muhakkak bir surette muhakkak bir surette kesin kes 3 tane oldu. İstigfar edeceğim dedi unha anke Sana istiğfar etmekten nehyedilmediğim sürece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi Ebu Talip'e istiğfar edecek Ebu Talip kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karabet olarak en yakın kişi Amca ne demek amca? Baba yahu baba Amca Ve bu Ebu Talip öyle bir amca ki Kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de davetinin başında en büyük yardımı ve desteği veren kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tekzip etmemiş Onu yalanlamamış Ona büyücü sihirbaz dememiş Hatta kalbiyle onu tasdik etmiş Hatta diliyle de onu tasdik etmiş Kalbiyle ve diliyle tasdik ettiği halde Boyun eğmediği için müşrik olarak kalmış Onun Allah'ın Resulü olduğunu biliyor. Yalan söylemediğini onu da biliyor. Dininin hak olduğunu vallahi onu da biliyor. Ebu Talib. Burada şu faide var. Bunları biliyor olmak. Bunların bilgisini bilmek. Kalpte bunları tasdik etmek. Boyun eğme ve kabul etme olmadıkça sahibini mümin yapmaz. Bu Ebu Talib. <gülüyor> Diyor ki kardeşlerim. Hafız İbn-i Ketir Rahimahullah'ın El-Bidaye ve-Nihaye İsimli büyük bir İslam tarihi ile alakalı bir telifi var. Onun başlarında bu Ebu Talip'ten bir şiir aktarıyor. Ebu e, İbn-i Ketir Rahim Allah. Bu Ebu Talip diyor ki, demiş ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme difa etmez adetinde. Wallahi len yasilu ileyke bi Allah'a yemin olsun ki hepsi bir araya gelseler, topuda gelse sana zarar vermeye ulaşamazlar. Sana bir zarar veremezler hatta o vesde fit turab ben defnedilmiş bir şekilde başımı toprağa koymadıkça tabi talip diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa eder vallahi Allah'a yemin olsun ben toprağa defnedilip başımı toprağa koymadıkça onlar topu da gelse sana ulaşamazlar Fasta' ta bi emrike ma aleyke gadadut bu davetini açıkça haykır Senin üzerinde bir ayıp ve bir kusur yoktur. Ve Müjdeler olsun sana. Sana yapacağım bunu sıretten bu destekten dolayı gözün aydın olsun. Kim söylüyor bunu? Abu Talib. Bakın arkasından ne diyor. Beni davet ettin. Ve araftu ve biliyorum ki benim iyiliğimi istiyorsun. Bana nasihat ediyorsun. Wallad sadak ve biliyorum ki doğru söylüyorsun sadak de ne var burada tastic wallad sadak de wa kunt emine doğru söylüyorsun zaten sen emin olan güveniler olan bir kişiydin ve arat ta bana öyle bir din teklif ediyorsun öyle bir din sunuyor arz ediyorsun ki kada araftu bi ennahu Min hayri adyanil beriyyetid din. Beşerin dinleri arasından en hayırlı dindir. Bana öyle bir din sunuyorsun ki bu sunduğun dinle yeryüzündeki dinler arasındaki en hayırlı dindir. E madem öyle bak tasdik de ettin. Sağdak olduğunu da biliyorsun. Arkasından diyor ki: "Velavel melamatu ve hidaru Eğer kınama olmasaydı Neyle kınayacaklar? Abdülmuttalib'in milletinden yüz çevirmiş. وَلَوْ لَلْمَلَامَةُ Eğer kınama olmasaydı وَحِذَارُ مَزَبَّتٍ Ve bana sövmelerinden çekinmem sakınmam olmasaydı لَوَجَتَّنِي سَمْحًا بِذَاكَ mubina. Bana beni apaçık bir şekilde bu dine boyun eğmiş olarak görecektim bulacak. Ebu Talib bu Ebu Talib yani. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Ve dedi ki vallahi Allah beni bundan nehyetmedikçe senin için istiğfar edeceğim dedi. Fenzel Allahu ve celle Allah azze ve celle de şu ayeti indirdi. Ma kana nebi vel Nebi ve iman edenler için uygun değil. Nebi ve iman eden kimseler için şöyle bir şey söz konusu değildir. En yestagfiru lil Müşrikler için İstiğfar etmeleri. Onlar için bağışlanma dilemeleri. Ba'de mâ tebeyyene lehum ennehum ashabul cehin. Onların cehennem ashabı, cehennem halkı oldukları apaçık, ortaya çıktıktan sonra. Yani şirk üzere öldükleri bilindikten sonra. Şirk üzere ölen birisinin cehennem ashabından olduğu apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Allah dedi ki Nebiye Ve müminlere müşrikler için istiğfar etmeleri yakışık almaz. Walau ulil kurba. Onlar onların en yakınları bile olsa cehennem halkı oldukları ortaya çıktıktan sonra istigfar etme kardeşlerim bir kimsenin bağışlanmasını dilemek. Allahım filancağı bağışla dediğim zaman ben o filanca adına ne yapmış oluyorum? İstigfa yani ne yapmış oluyorum? Şefaat etmiş, aracılık etmiş oluyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcasına istiğfar etmesi, amcasına ne yapmasıydı? Şefaat, şefaat etmesiydi. Ancak şefaat sadece tevhid ve ihlas ehli kimseler hakkında Allah'ın razı olması ve izin vermesinden sonra gerçekleşeceği için Allah tebareke ve teala amcası hakkında yaptığı bu şefaati ne yaptı? Yasakladı ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını Münasip olmayacağını beyan etti. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatçilerimizin en büyüğü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Makam-ı Mahmud'un sahibi. Şefaat ettiği kimse kim? İnsanlar arasında, beşer arasında karabet olarak ona en yakın olanı belki büyük bir söz. Belki insanlar arasında onun dinine en çok nusret eden olanı. Ebu Talip, Ebu Talib. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kimse yokken yanında onu o müdafaa etti. Yani bundan daha büyük işin başında İslam'a bu kadar bir yardım olan kim var? Böyle bir kimse hakkında bile o en büyük şefaatçinin şefaati ne yapmıyor? Geçerli olmuyor. O kişi tevhid ehli, ihlas ehli olmadığı için. Müşrik olduğu için. Ne müminlere ne nebiye ne de müminlere. Kendilerine yakın kimseler, akrabaları bile olsa istiğfar etmek olacak iş değildir. Onlar cehennem halkı oldukları onların belli olduktan sonra. Ve enzelallahu fi Ebi Talib. Allah da Ebu Talib hakkında şu ayeti indirdi. Inne la tehdi men Sen yani ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dilediğin, istediğin kimseye hidayet edemezsin. Walakinnallaha yehdi men yaşa. Ancak Allah dilediği kimseye hidayet eder. Ve huve bil muhtedin. Allah kimin hidayet edileceğini, kimin hidayete layık, mustak olduğunu en iyi bilendir. Sen kimseyi hidayet edemezsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapılmış? Nefyetmiş. "Laysa leke min emri şey." Hatırladınız mı? Bu işler sana düşmez. Onun kalbine hidayet vermek sen bunu yapamazsın. İstediğin kimse de olsa İnsanlar arasında sana en çok yakın olan ve en sevdiğin kimselerden biri bile olsa sen istediğine hidayet edemezsin. Yani kalbini hidayete muvaffak edemezsin demek. Yahu adam bu kadar hizmet etmiş İslam'a. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberine bu kadar müdafaa etmiş. Açıkça da söylüyor yani ağzıyla da kalbiyle de onu tekzip etmemiş, yalancı dememiş, düşmanlık etmiyor. Yani özünde iyi bir adam. Yahu ne olurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bir nazar etseydi de bu nazarla onun kalbine hidayet verseydi. Şimdi müşriklerin Allah'ın dışında ibadet ettikleri taagutlar hani nazar edip hidayet ediyorlar birilerinin kalbine. Ne olurdu Nebi sallallahu aleyhi ve de bu adam cevaza nazar edip onun kalbine hidayet etseydi. İnneke la tehdi men ahbabte. Sen dilediğine hidayet edemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Zira o kimin hidayet olacağını, kimin hidayete layık olduğunu en iyi bilendir. Bu babın bir önceki babla münasebeti söylediğim mesela. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçilerin en büyüğü olduğu halde kendisine en yakın kimseye şefaat etmesine izin verilmiyor. Niye? Çünkü Allah sadece tevhid ehlinden razı olur ve sadece razı olduğu kimselere şefaat edilmesine izin verir. Subhanakallahumma ve Eşhedü en la illa ente, e, e, esteğfiruke